Hayırlı günler çok kıymetli dinleyicilerimiz Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz aydınlık, huzurlu, bereketli olsun Cenab-ı Hak şu başladığımız güne inşallah hayırlarla, bereketlerle bir gün geçirmeyi kaza, bela ve afetlerden uzak olarak bir gün yaşamayı cümlemize nasip eylesin diyoruz. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Yine her zaman olduğu gibi programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle başlamak istiyoruz Değerli dinleyiciler Ebu Hureyre'den Radiyallahu an Şöyle rivayet edilir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müflis Kimdir bilir misiniz Diye sordu Müflis kimdir bilir misiniz Diye sordu Sahabiler bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu ümmetimden asıl müflis şudur kıyamet gününde namaz oruç ve zekatıyla gelir ama ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun bunun malını yemiş, onu bunu dövmüştür, Sonra onun iyiliklerinden bir kısmı şuna, bir kısmı diğerine verilir. Eğer kul haklarının tamamı ödenmeden iyilikleriyle sevapları tükenirse, alacaklıların günahları alınıp, onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur, buyurur Allah Resulü. Kim bir Müslümanı, bir lokma karşılığında kötülerse, Allah, bu yemeğin bir mislini ona cehennemde yedirir. Kim bir Müslümanı çekiştirir, ve bunun karşılığında, kendisine bir elbise giydirilirse, Allah da ona cehennemde ateşten bir elbise giydirir. Kim birisini bir menfaat umarak met ederse, kıyamet günü Allah onu yalancı ve iftiracı olarak teşhir eder, buyurur. Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler, Cenab-ı Hak bizleri o müflislerden,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 biçme biçme dünyası bu dünya. İnsan ne yaparsa onu görecek. Ne ekerse onu biçecek. Kazanına ne kor ise onu bulacak. Hani derler ya, men dakka dukka dünyası bu. Onun için insan eğer ileride Güzel şeyler görmek istiyorsa Güzel şeyler yapmalı Yunus'un diliyle Burana elsiz Sövene dilsiz ve gönülsüz demiş ya Bir başkasının Size olan Yanlışı Haksızlığı Kötülüğü Sizin Başkasına veya o şahsa Haksızlık, kötülük ve yanlış yapmanıza mazeret teşkil etmez, etmemeli. Bunun için iyiliğe iyilik her kişinin karıdır. Kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. İyiliğe kötülükse şer kişinin karıdır. Onun için iyiliğe iyilikle mukabelede bulunmak her kişinin kar olduğundan dolayı herkes her kişi olabilir ama esas maharet er kişi olmak yani kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmak. İşte bunun en önemli misallerinden birisi insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mekke'de ve Medine'de Kafirler, müşrikler, münafıklar O kadar aleyhinde Oldukları halde, kötülük yaptıkları halde Allah Resulü yine onların imanı için çalışmış Yine onların imanının Hidayetini Cenab-ı Hak'tan istemiş Taif'te taşlatanlara bile beddua etmemiş ve her zaman o kötülüğe iyilik yapmanın nişanesi olan, o kıyamete kadar gelecek bütün insanlara o tabloyu sergilemiş ve bizler onun yolunda, izinde, giden ümmet olarak onu rehber edinmemiz lazım. Ve bir de iyiliğe kötülük, şer kişinin karı olduğu için aslında, bunu da herkes yapamaz her insan iyiliğe kötülükle mukabelede edemez şer insan yapar bunu şer insan olmak zannediyorum her kişinin harcı değil aslında bu da bir zor hani bir insan kendisine iyilik yapılmış buna karşılık kötülük yapması onun vicdanında ne kadar bir sıkıntı meydana getirir ve o insan ne kadar bir sıkıntıya maruz kalır bilir misiniz? İşte iyilik ve iyiliğe kötülükle mukabede bulunan bir insan o sıkıntılar içerisindedir ama Hani biz dualarımızda diyoruz ya Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa nefis ve şeytanla baş başa bırakma Hatta Hoca Efendi bir anı seyyale diyor artık o göz açıp kapamanın daha kısa süresi neyse onun için varsın birileri her kişiliğini göstersin veya şer kişiliğini göstersin siz er kişi olmaya bakın değerli dinleyiciler zira Muhammed ümmetine er kişi olmak yaraşır eğer ötede erlerle beraber her kişilerle beraber olmak istiyorsanız Tabi bu da kolay değil Yıllar önce Kolay değil deyince aklıma geldi 83'lü yıllarda Türkiye'nin bir şehrinde O dönemde İslami hizmetler Yurtlar, yuvalar böyle bu kadar yaygın değil Tabi insanlar Değişik şekilde istismar edildiğinden dolayı Kimisi dinin menfaatine alet etmiş, kimisi makamına, kimisi siyasetine, kimisi oyuna, kimisi partisine, kimisi pırtısına. Ve ortada nesne sahip çıkalım, eğitim müesseseleri kuralım diye bir dertle çıktığı zaman herkes önce acaba bu da mı diye şüphe ve tereddüt içerisinde olurken bazıları da dört elle sarılmışlar o dönemde. Şimdi... Konya'da ikamet etmekte olan yani şu anda geçici olarak Konya'da kalmakta olan bir abimiz o dönemde başka bir yerde tabi yine buraya yakın illerden birinde 80-90 öğrencinin bulunduğu bir yurdun başında idarecilik yapıyor. Söylemiş olduğum hadise 22-23 yıllık mesela Tabi maddi imkansızlıklar diz boyu fırından Yurda ekmek alınmış alınmış alınmış Para ödenemediğinden dolayı Fırıncı artık demiş arkadaş ben Veremem borcunuzu ödemedikten sonra Zaten çocuklara bir çay Bir kuru zeytin bir de ekmek Kahvaltı olarak verilip okula gönderiliyor e, Ekmek de gelmeyince çocuklar aç aç gidecek O kardeşimiz o abimiz Ben de şahsen tanıyorum yakından bir ay aç kalsa gidip birisinden bir şey istemeyecek kadar izzetli ve imkanları o dönemde biliyorum üzerinde bir pantolon bir ceket vardı sorduğumda 13-14 yıllık olduğunu söylemişti zaten esasen biz insanlara tesir eden şeyler de bunlardır değerli dinleyiciler. Sonrasında başka bir yerde beraber bulunmuştuk. Yine başka bir şehrin yurt müdürüyken gece bir ziyaret edeyim dedim o abiyi. Gecenin 12'si yarımı bir girdim baktım. O talebelerin çarşaflarını o zaman imkansızlık dedik ya. Çamaşır makinesi de yok eliyle o çarşafları yıkıyor idareci düşünebiliyor musunuz yanımızda bir arkadaşımız vardı o zaman eski hayatı itibariyle komünizm savunan bir şahsiyet idi o insanın o halini görünce oturup ağlamaya başladı yani insana tesir eden saffettir samimiyettir duruluktur Yoksa lüks, debdebe, şatafat ne kadar çok olursa olsun insana tesir etmiyor değerli dinleyiciler maalesef. Ve diyor bu abimiz gittim diyor o ilde. Birisi var çok zengin parası pulu. Artık diyor ben kendim için değil o çocuklar için dedim. Dedim ve gittim. Ya abi" dedim diyor. "Allah için ya. Sen biliyorsun biz bu çocukların için yetiştiriyoruz." Gelecekte ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, dinimiz için bunlar çok önemli birer ferd olacaklar. Görüyorsun halimizi biliyorsun, ne yaptığımızı biliyorsun. Yahu yarın çocuklar aç gidecek. Yani bu çocukların aç gitmesine sen nasıl dayanacaksın, nasıl gönlün razı olacak? Evinde çoluğunla, çocuğunla, hanımınla her türlü çeşidin olduğu kahvaltı yaparken bu çocukların aç gitmesi ''Seni vicdanen rahatsız etmeyecek mi?'' deyince diyor. Durdu durdu durdu döndü dedi ki diyor ''Yahu ne edeyim ne edeyim? İçimden gelmiyor gelmiyor. Siz kolay bir şey mi zannediyorsunuz vermeyi? Ben her verişimde sanki baldırımdan parça parça et kesiliyormuş gibi oluyor.'' deyince diyor durdum. ''Eyvah senin işin harap.'' dedim diyor. Şimdi o noktadan tabii kötülüğe iyilik yapmak da hakikaten kolay bir şey değil. Belki vücudunuzdan etler kesiliyor gibi hissedeceksiniz ama Çünkü nefis istemeyecek şeytan istemeyecek Hissiniz benliğiniz enaniyetiniz onu kabul etmeyecek Ama yaptıktan sonra göreceksiniz ki Allah yolunda infak eden insanların infak ettikten sonra O buldukları huzur ve o mutmain oldukları o an gibi siz de o kötülüğe iyilikle mukabelede bulunduktan sonra o huzuru o itminanı duyacaksınız değerli dinleyiciler. Evet. Yine kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Aşk Tepesi'nde sizlerle o tağımızı kuracak. Aşk Tepesi'nde görenler ne görmüş? Gören neler hissetmiş? Onu sizlerle beraber hissetmeye çalışacağız. Aşk, şiddetli sevgi, iptila, düşkünlük, kemal, cemal ve müşakaleden dolayı duyulan aşırı muhabbet ki, böylesine daha ziyade mecazi aşk denir. Bir de Cemali Kemal noktasında Kemali Cemal kutbunda o ezel ve ebed sultanına karşı duyulan kalbi alaka ve muhabbet var ki ona da hakiki aşk denir. Hani Leyla'dan Mevla'ya meselesi var ya zaten insanlar bu Leyla ile Mecnun olsun Ferhat ile Şirin olsun neyse bir aşk uğruna öyle şeyler feda ediyorlar sonrasında da bakıyorlar ki o değer verdikleri şey neyse değmiyor hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Güneşe bir bakıyor onun ısısına, ışığına, parlaklığına. Benim Rabbim bu olabilir diyor ama akşam üzere batıp gidince. La uhibbil afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Bu benim Rabbim olamaz diyor. Gece ay çıkıyor bakıyor ki parlak mı parlak. O karanlıkta bir nur mu nur. Tamam bu olabilir diyor. Ama sabahına bakıyor ki o da kaybolup gidiyor. La uhibbil afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Bu da benim Rabbim olamaz. Yani bizim... ...muhabbet ettiğimiz... ...gönül verdiğimiz öyle biri olmalı ki... ...batmayacak, gitmeyecek. Ve kendisini sevenlere vefasızlık etmeyecek. Ve... O sevginin neticesinde sevenler itminan içerisinde olacak. Yine Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi. Nasıl sevgi Allah'a mı? Boşuna Halilullah denmemiş ona. Ateşin içerisine atıldığı zaman melek geliyor. İster misin sana yardım edeyim? Benim Rabbim bilmiyor mu bu ateşe atıldığımı Biliyor derler melekler Siz çekilin aradan Çekilin aradan O biliyorsa mesele yok İşte Şu dünyada Şu veya bu meselelerle Sıkıntılara Belalara Afetlere Musibetlere maruz kalan insanlarımız olarak Sizler Fert fert Gerek erkek gerek kadın Gerek bay gerek bayan Başınıza gelen hadiselerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi Halilullah gibi düşünün Allah'ım sen haberdar mısın? Haberdarsın Senin takdirin ile mi? Evet O zaman acılar Sızılar çekilin bir tarafa Benim Rabbim biliyorsa Deyin bakın Sonrasında nelere Muhatap olacaksınız İbrahim Aleyhisselam gibi Cenab-ı Hak ateşe emir veriyor. Ya narukuni berden ve selame. Ey ateş! bu ateşe zaten yakma özelliğini veren Allah değil mi Celle Celaluhu? Ve yine o ateşe emrediyor. Benim Halilime, benim İbrahimime selametli ol. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşin içerisinde bir bağda bahçede, Oturur gibi selametle oturuyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'a bunu dedirten aşktır değerli dinleyiciler. Aşk. Onun için başa gelen hadiselerde itiraz etmeme, isyan etmeme. Neticesinde Allah'ım senden ya. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Senin her şeyin adalet terazisi içerisinde cereyan eder Allah'ım. Senden yanlış, senden zulüm, senden haksızlık sudur etmez. Deyip teslim olmak. Allah'a karşı duyulan bu derin muhabbet veya aşk-ı hakiki bizi O'na ulaştırmak için yine O'nun tarafından bize armağan edilmiş ışıktan bir kanaattır O'na... Varlığın esası olan nura ulaşmak için muhakkaten ruhun kelebekleşmesi de denebilir. Aşk, varlığın en esaslı ve aynı zamanda da en sırlı sebebidir. Allah, zatının bilinmesini sevip, istediğinden ve gelecekte gerçeğe uyanık ruhların, onun esma, sıfat ve zatına karşı duyup, İsar edecekleri derin alakadan ötürü mükevvenatı yaratmıştır. İnsanlar da söz ve ferman dinlememe şeklinde zuhur eden aşk, Halik'in acz ve mahlukata has temayüllerden münezzehiyeti ve onun istinan zatisine muvafık gelecek şekilde öyle bir muhabbettir ki, hılkat onun bağrında gerçekleşmiş, insanlık onunla gün yüzüne çıkmış Gönüller onunla donanmış ve hakla münasebetin en önemli merkezi haline gelmiştir. Aşk, vuslat kademelerinin final noktasıdır. O noktaya ulaşan muhibbin, atacağı bir adım ya kalmıştır veya kalmamıştır. Hakkın ilk tecellisi, Zatının iktizasından ibaret olan işte bu muhabbet üstü muhabbettir Bila kaydu Ona aşk isnadından kaçındığım için Bu tabiri bilhassa kullanıyorum Bu ilahi muhabbete ilim diyenler de olmuştur Çünkü o mutlak ve münezzeh olan zat Aleminin tecelli itibariyle ilk tenezzülüdür Bu tenezzüle Allah ilminden ibaret olması itibariyle ilim Görmek ve görünmek muhabbetinden ötürü Aşk-ı Bütün varlığı ihtiva etmesi zaviyesinden Lev Her şeyin tafsilatıyla ele alınması noktasından da Kalem denir ki Ceberut ve Hakikat-ı de Bu alemin bir başka unvanıdır Aşk-ı münezzeh Hakkın zatıyla alakalı bir sırdır. Onun diğer sıfatları ise aşka müzaftır. Bundan dolayıdır ki aşk kanatlarıyla uçanlar doğrudan doğruya zata ulaşır ve hayrete ererler. Diğerlerinde eşya ve esma berzahlarından geçme zarureti vardır. İnsanı Allah'a ulaştıracak yollar sayılmayacak kadar çoktur. Bunu bir daha ifade ediyorum. Değerli dinleyiciler. Çünkü şunun için ifade etmeye çalışıyorum. İslam İslam dini. Allah'a yakınlaşma. Allah'a ulaşma. Allah'ı sevme, Allah'a bilme. Hiçbir insanın, hiçbir cemiyetin, hiçbir cemaatin, hiçbir milletin, hiçbir ırkın Hiçbir grubun tekelinde değildir değerli dinleyiciler. İnsanı Allah'a ulaştıracak yollar sayılamayacak kadar çoktur. Onun için sakın ha sakın hangi grup hangi camiadan hangi milletten olursanız olun kendinizi Allah'a yaklaştıracak tek vesile saymayın. Hani Üstad Hazretleri. İhlas Risalesinde sen benim yolum güzeldir, haktır diyebilirsin, buna hakkın var. Ama sadece hak ve güzel benim yolumdur diyemezsin, buna hakkın yoktur diyor ya. Onun için sen güzelsin, başkaları da güzel olsun, başkalarının güzelliği senin güzelliğini eksiltmez. Şimdi günümüzde bir tip hastalık var günümüzün insanında. Mesela diyelim ki işte bir şahıs kendini yüceltmek için, yükseltmek için illa başkalarını kötüleme lüzumunu hissediyor. Başkalarını düşürme lüzumunu hissediyor. Bu aslında psikolojik bir hastalıktır değerli dinleyiciler. Veya zaten bütün bu hastalıkların çaresi İhlas Risalesi'nde ifade edilmiş. Reçetesi yazılmış İhlas'ta. Benim yanımda diyelim ki bir arkadaş met ediliyor. Olur ya Allah herkese bir kabiliyet vermiş. Kimi insanlara diyelim ki güzel Kur'an okuma kabiliyeti vermiş. Kimi insanlara güzel yazma kabiliyeti verilmiş. Kimi insanlar güzel şiir yazar. Kimi insanlar güzel sohbet eder. Kimi insanlar güzel hatip hitap eder hatiplik yapar. Kimi insanlara da Allah tüccar olmak kabiliyeti vermiş. Herkese Allah'a ayrı bir kabiliyet vermiş. Bunun için diyelim ki yanımda birisi met ediliyor Eğer ben ondan rahatsız oluyorsam o mümin kardeşimin met edilişinden o mümin kardeşimin güzel yad edilişinden rahatsız oluyorsam ben önce kendi nefsime söyleyeyim. Sizler de kendi nefsinize alınmayın isterseniz. Ben de bir psikolojik ruh hastalığı var demektir değerli dinleyiciler eğer bir mümin kardeşimin methedilmesinden övülmesinden rahatsız oluyorsam oturup kendi kendimi yeniden bir gözden geçirmem lazım diyorum aslında bunun biraz daha derinine gidecek olursanız bunun altında Allah'a itiraz ve isyan da yatmaktadır niçin diyelim ki Allah birisine bir özellik vermiş o da o özelliği icra ediyor. Ve sen o özellikten dolayı rahatsız oluyorsan, Allah'ın ona olan takdirinden rahatsız oluyorsun. Ve dolayısıyla takdire karşı gelme gibi bir düşünce oluşuyor insanda. Onun için gerçek mümin başkalarının kötülüğüne, sıkıntısına sevinmemeli üzülmesine sevilmemeli. O da onun gibi üzülmeli. Başkalarının sevinmesiyle de sevinmeli. Onun elde ettiği nimetler karşısında rahatsız olmamalı. Bu da bir yönüyle zaten haset bölümüne giriyor ki haset diyor haset edeni yer bitirir. Onun için kalp süzgecimizde bir de bunu gözden geçirme bizlere faydalı olur zannediyorum değerli dinleyiciler insanı Allah'a ulaştıracak yollar sayılmayacak kadar çoktur tasavvuf ve hakikat ilimleri tabii ben bunu cemaatler nezdinde de söylüyorum fertler nezdinde dedik Allah bir gruba bir derneğe bir cemiyete bir cemaate başarılar muvaffakiyetler verebilir o grubun, cemiyetin, cemaatin, derneğin başarılı olması sizleri rahatsız etmesin. Aksine sizin de daha çok hizmet etmenizi kamçılayacak bir husus olsun. Çünkü başarıyı veren Allah'tır. Tasavvuf ve hakikat ilimleri o yollarda yolcuların zatı, zahiresi, ışığı, rehberi, Tarikatlar da bekleme salonları, sonsuza açılma limanları ve bu uzun yolculukla alakalı talim ve terbiyeyi derpiş eden mekteplerdir. Mahlukatın solukları sayısınca Hakk'a uzanan bu ustat yollarını iki ana tarika irca edebiliriz. iki ana yola irca edebiliriz. Tarikatın anlamı yol demek. Değerli dinleyiciler. İşte bu. Birincisi hak yolcusuna. Riyazet, az yeme, az içme, az uyuma. Hayatımıza şöyle bir bakalım. Hani Arapçasında derler ya. Kılletil el kılletil kelem, kılletil ta'am. Az yeme, az uyuma, az içme, az konuşma. Çok tefekkürde bulunma ve gereksiz ihtilattan sakınma gibi disiplinlerin telkin edildiği yol ki bazılarının berzahiye, bazılarının da sofi tarikatları dedikleri tasavvuf sistemlerinin çoğu bu esaslar üzerinde arşiyelerini ikmal ederler. Bu yolun saliklerinin en önemli virtleri Esma-i Seb'a denilen La İlahe illallah, Allah, Hu, Hak, Hay, Kayyum, Kahhar gibi mübarek isimlerdir. Bu isimlerle nefsin yedi mertebesi addedilen, Nefsi emmare, Nefsi levvame, Nefsi mülhime, Nefsi mutmainne, Nefsi radiyye, nefsi merdiye, nefsi safiyye veya zekiye derecelerinin kat edilmesi hedeflenir Bazıları bu isimlere Kadir, Kavi, Cebbar, Malik, Vedud gibi celali isimleri Bazıları da Ferd, Vahid, Ahad, Samet gibi cemali isimleri ilave ederler İkincisi kitap ve sünnete ittiba üzerinde hassasiyetle durulup evrad eskarın teşvik edildiği yol ki bu yolda süluk edenler her meselede sünnete takip eder ve her işlerini sünnetle irtibatlandırmaya çalışırlar. Hususi birkaç ismi şerifi virt edinme yerine Allah Resulü'nün ibadet, dua, zikir, fikir usulünü araştırır ve Allah'ı bütün esmasıyla anarlar. Bu yolda yürüyenler kılı kırk yararcasına, şeriat ahkamına riayet etmenin yanında, mürşit ve rehberlerine de sımsıkı bağlanır, sonra da kendilerini aşk cezbenin gelgitlerine salıverirler. Zaten aşk cezbe zuhur ettikten sonra onların gözlerinde varlık kendine bakan yönleriyle bütün bütün silinir gider derken nefis ve enaniyet cihetiyle yokluğa ulaşır zevken ve şuhuden vahdeti duymaya başlarlar ki bu noktada bir kere daha temkinle yüz yüze gelir ve sülüklerini tamamlamış olurlar bu yolun en önemli esasları ibadet, aşk cezbe, zikrullah ve sohbettir bu yolun en önemli esasları tekrar ediyorum değerli dinleyiciler ibadet, aşk, cezbe, zikrullah ve sohbettir. Buradaki zikrullah aynı zamanda müşterek mütalaa, müzakere ve mübaheseleri de ihtiva eder ki sünnette yetedâ rasûne beynehum sözüyle bize bunu anlatır. Gerçek aşkın Son sınırlarında dolaşan Salik Vecdü cezbe gibi bazen kendini Şevk ve iştiyak Akıntıları içinde de bulabilir ki O da aşkın Ayrı bir buğdu sayılır demiş Ve aşk Mevzunu da burada bitirmiş Değerli dinleyiciler Evet Bir sonraki günde şevkü iştiyak Var cezbe incizap var dehşet hayret var Ve yavaş yavaş Kalbin Zümrüt Tepelerinde Kabzu Bast Sonrasında Fakr Gına Ve Ondan Sonra Da Tasavvuf Sofi ile Bitireceğiz Değerli Dinleyiciler Şimdilik Bu Programda Kalbin Zümrüt Tepelerindeki Aşk Tepesini Görenin Gözüyle Görmeye Çalıştık Cenab-ı Hak Bizleri Hakiki Aşka Vasıl Olan Kullarından Eylesin Diyoruz Kısa Bir Aradan Sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. ne Leyla, aşk ne hüzün ne sevinçtir, aşk dediğin Yüce Mevla. Kainatın nakışları, kuldaki kalp atışları, aşk yıkmaktır tabuları, aşk dediğin Yüce Mevla. aşk ne leyla aşk ne hüzün ne sevinçtir aşk dedin yüce mevla aşk ne hamsöz ne ateştir aşk ne mecnun aşk ne leyla aşk ne hüzün ne sevinçtir aşk dedin yüce inatın akışları koldaki kalp atışları kainatın nakışları koldaki kalp atışları aşk yıkmaktır tabula Table, aşk dedi yüce de, um, Mevla aşk dedim yüce Mevla aşk aşk aşk aşk aşk dedi aşk dedim yüce Mevla aşk dedi yüce Mevla aşk dedi yüce Mevla aşk aşk aşk aşk Ne Tendir, Ne Can Aşk Ne Yusuf, Ne Züleyta Aşk Ne Heves, Ne Heyecan Aşk Dediğin Yüce Mevlam Aşk Muhammed'e Muhabbet Aşk Güzellik, Aşk Letafet Aşk Bir Olana Şehadet Aşk Dediğin Yüce Mevlam Aşk ne tendir, ne tende can... Aşk ne Yusuf, ne Züleyha... Aşk ne heves, ne heyecan... Aşk dedin Yüce Mevla... Aşk ne tendir, ne tende can... Aşk ne Yusuf, ne Züleyha... Aşk ne heves, ne heyecan... Aşk dedin yüce Mevla Aşk Muhammed'e muhabbet Aşk güzellik, aşk letafet Aşk Muhammed'e muhabbet Aşk güzellik, aşk letafet Aşk bir olana şehad Aşk dedin yüce Mevla, aşk dedin yüce Mevla, aşk, aşk, aşk, aşk, aşk dedin, aşk dedin. Aşk dedin yüce mevla, aşk dedin yüce mevla, aşk dedin yüce mevla, aşk aşk aşk aşk aşk dedin, aşk dedin yüce mevla, aşk dedin yüce mevla, aşk, aşk, aşk, şey aşk dedin yüce mevla. <aynısval2> Değerli dinleyiciler Geldik bugünkü aile İlmi hali bölümüne Aile ilmihali bölümünde bugün Kocasının misafirlerine ikramdan kaçının kadının Akıbeti ne oldu? Diye bir bölüm var Yalnız Bu hususa başlamadan önce Kendi kanaatimden bir şey arz edeyim Böyle akşamları bir araya gelerek, çay içerek sohbet meclislerinde bu bir camide olabilir herhangi bir insanın evinde olabilir böyle akşam sohbetleri yapılıyor ama burada bizler sohbet etmek için bir şeyler öğrenmek için bir araya gelen bizler ...bazen ölçüyü kaçırabiliyoruz. Bakıyorsunuz ki o bir araya gelme süresi... farz muhal iki, iki buçuk saatsa... ...dokuz gibi bir araya geliniyor. On buçuk, on bir gibi... ...ayırınıyorsa... ...iki saat gibi bir arada olunuyor. Eğer bunun bir saati yeme, içme, çay, kahve, pasta, meyve, sebze... 1 saat, bir saat 15 dakika, ey 45 dakika, yarım saat da sohbete ayrılıyorsa vakit. O zaman biz ikram arasında sohbet ediyoruz demektir. Yemek içmek arasında o işi yapıyoruz. Dolayısıyla çok aza galip geleceğinden dolayı biz yemek içmek için bir araya gelmişiz manası çıkıyor ortaya bu bir araya gelmelerde olabildiği kadar, aşırı ikramdan, yemeden içmekten kaçınmak lazım, bu işin bir yönü, bir diğer yönü de, böyle sohbet meclislerine yeni gelmiş, yeni katılmış bir fert, bir gün kendisi de alıyor o sohbeti, hanımına aman ha, bak ilk defa geliyorlar, aman ha ne yapıyorsan yap, şimdi kadıncağız başlıyor, o günün öğleninden hazırlık yapmaya, akşam oluyor, Bakın şimdi işin öyle enteresan tarafı ki insanlar, misafirler gelince öğleden itibaren yapılan hazırlık içeri verilmeye başlanıyor. Şimdi o meclisin büyüğü, hocası ve gelenler ilk defa o şahsın evine geldiklerinden dolayı bir şey demek istemiyorlar. Kalbi kırılmasın diye. Ama çayıdır, meyvesidir, pastasıdır, kahvesidir bilmem neyidir şunudur bunudur yahu bir bakıyorlar ki iki saatin bir buçuk saati ikrama gitmiş ve kadıncağız da misafirler gidince bir de bulaşıklar şunlar bunlar ondan sonra bakın nasıl bir şey oluyor o sohbet grubunun o sohbet meclisinin tekrar evine gelmesini istememe gibi bir durum oluyor halbuki ilk defa da gelse son defa da gelse bir çay yanına bir peksimet de olabilir sade böyle. O gelenler o ilim meclisi haline getirseler oruyu. Ve hatta imkan da olsa böyle sohbet yapılırken kapı açılsa da o evin hanımı, o evin içerisinde bulunan diğer bayanlar o sohbeti duysalar, o sohbetten istifade etseler. Ve bizim yeme içmemiz sohbetten çok olmasa da, sohbetimiz yemeden içmeden çok olsa. Yani ikram deyince bazen doz kaçırılıyor. Bunu antiparantez arz etmiş oldum. Ve geldik yine döndük mevzumuza. Kocasının misafirlerine ikramdan kaçının kadının akıbeti ne oldu? Diye bir bölüm. Mutlu bir aileydiler diyor. Bey kendine göre bir çevre edinmiş, mazbut dostlarıyla sık sık görüşüyor, onları zaman zaman da evine davet edip İslami konularda seviyeli sohbetlerde bulunuyorlardı. Ne var ki, hanım bu davetlerdeki hizmetinden memnun değildi. Nihayet bir gün son sözünü söylemekten çekinmedi. Artık ben misafir falan istemiyorum. Senin dostlarının çayını hazırlamaya da mecbur değilim. Sakin ve edepli bey her zamanki gibi sesini çıkarmadan düşünmeye başladı. Kendi kendine söyleniyordu. Benim dostlarım kahve dostu değil ki. Her biri İslam'a hizmetten başka derdi meselesi olmayan kültürlü insanlar. Bunlarla bir araya gelmek, şöyle bir çay sohbetinde, meselelerimizi konuşmak bir eğlence değil bir hizmettir. Ne var ki bu hanımın hizmetle, Misafire ikramın sevabıyla hiç alakası yoktur. Rabbim bana sabırlar ihsan eyle dedi. Biricik kızı mümine ise babasının hüznünü yüzünden okuyordu hemen atıldı. Babacım neden üzülüyorsun ki? Anneme bakma sen misafir ağabeylere her zaman çağırabilirsin. Senin bütün hizmetlerini tek başına ben görebilirim. Çayını da hatta gerekirse sofranı da ben hazırlayabilirim. Baba çok etkilenmişti. Zaten çok sevdiği biricik kızını daha da çok sevmeye başladı. Artık misafirlerini rahatça davette bulunabiliyor. Anneye rağmen küçük hanımın üzerine düşen hizmette hiç de kusur etmediği görülüyordu. Zamanında gelen berrak çaylarını yudumlarken de hizmetlerini konuşabiliyorlardı. Ne var ki anne malum tutumu yine devam ettiriyordu. Senin misafirlerinden de bıktım. ''Sanı ne falan öğrencinin perişan oluşundan, filanların hizmete muhtaç halde bulunuşundan, çivisi çıkmış dünyayı sen mi ıslah edeceksin? Sen kendine bak, kendi işinle gücünle meşgul ol.'' Hep sabır içinde şükreden bey, bir gün Eskişehir'den İstanbul'a gitmek zorunda kalmıştı. Arabasına hanımıyla kızla bindiler, yolda cumayı münasip bir yerde eda etmeyi düşünüyordu. Ne var ki hanım yine itiraz etti. Cuma'yı yolda kılmaya mecbur değilsin. Hızlı git İstanbul'da kıl. Bu yüzden hızla yol alırken ansızın önlerine çıkan bir demir kasalı kamyonun altına girmezler mi? Tabi her şey bitmiş. Her üçünün de hayatları sona ermişti. Haber duyulduğunda dostları koşuşmuş ama ilahi takdiri kimse değiştirememişti. Her üçünü de defnettikten sonra Masum bir yakınları bunları rüyada gördü. Öyle bir rüya ki, tesirinden bir türlü kurtulamayıp bir maneviyat büyüğüne şöyle anlattı. Bey, hanımı ve kızı ile hacca gidiyorlardı. Sınır kapısına vardıklarında pasaport kontrolü başladı. Bey ile kızının bütün muameleleri gözden geçirildi. Eksik yoktu geçin dediler. Hanımınkini kontrol ettiklerinde ''Bu hanım bu pasaportla hacca gidemez, geri çevirin.'' dediler. Hanım feryadı bastı. ''Ne münasebet, biz bir aileyiz, muamelemiz aynı, işte bu beyim bu da kızım, bizi ayıramazsınız.'' Cevap kesindi. ''Hayır, senin muamelen onlarinkinden ayrı yapılmış, sen giremezsin, çekil geriye bakayım.'' Bu rüyanın tevili ne ki diye sorulduğunda maneviyat büyüğünün cevabı şundan ibaret oldu. Evladım bunun tevile ihtiyacı yok ki rüya açık. O günden bu yana bu olay ürpertiyle anlatılıyor, ibretle dinleniyor, bilmem size de bir şey söylüyor mu? Evet değerli dinleyiciler. Bir başka husus kadın kocasının haram kazancından yiyebilir mi? İslam'da ailenin reisi erkektir. Hanım ailenin iç işlerini yürütmekle görevlidir. Bu itibarla ailenin reisi olan bey çalışıp kazanacak. Reisi olduğu ailenin geçimini sağlayacaktır. Ailenin geçiminden sorumlu olan bey'dir. Öyleyse bey sorumluluğunu yüklendiği aileye helal kazanç yedirecek harama düşürmeyecek, haram yedirmenin sorumluluğunu yüklenmekten korkup titreyecektir. Evdeki hanım ve çalışıp kazanacak durumda olmayan çocuklar, gelen bu kazançtan elbette yiyeceklerdir. Ancak çocuklar çalışıp para kazanacak duruma gelince, bu haramdan yemeye devam edemezler. Kendileri helalinden kazanmaya başladıkları günü, artık haramdan yeme ruhsatının bittiğini anlamaları gerektir. Bu konuda meşhur fıkıh kitabımız İbni Abidin'de şu hükmü okumaktayız. Şöyle deniyor. Kocasının aslen meşru olmayan bir yoldan temin ederek getirmiş olduğu bir yiyeceği yemesinde giyeceği de giymesinde hanım için bir günah yoktur. Günah sadece haramdan kazanan kocaya aittir. Bu konuda hanıma düşen beyini harama zorlamayacak bir iktisat içinde yaşamak, evin ihtiyaçlarını asgariye indirerek beyinin harama yönelmesini engel olmaya gayret etmektir. Zaten haram olan maldan ancak ihtiyaç kadar kullanılır. ihtiyaçtan fazlası olan israflı ve lükslü harcama yapamaz hanım ve çocuklar. Evet değerli dinleyiciler bu konuda hanımlarımıza da çok ciddi görevler düşüyor. Beyleri tahrik etmeyecek. Beyleri sözleriyle küçük düşürmeyecek. Ya bak komşuda neler var falanlar ne aldı filanlar ne çekti filanlar hangi tatile gitti filanlar nereden giyindi filanlar nereden bilmem ne oldu. Bu gibi ifadelerle. Beylerini sıkıntıya sokmayacak, tahrik etmeyecek, teşvik etmeyecek. Aksine, bey, Allah şu elimizdekini de almasın. Bak, şu sahip olduğumuz imkanlara sahip olmayan nice aileler var. Sen hiç üzülme. Bugün bizi bu sıkıntılara imtihan eden Allah, yarın bakarsın bize bir rahatlık verir, bir imkan verir, bir genişlik verir. Sakın ha üzülme bey. Biz şükredenlerden olalım, sabredenlerden olalım, sakın ha isyan edenlerden olmayalım diye Bey hanıma, hanım beye teselli vermesi ve onu o şekilde ikaz ve ihtar etmesi lazım geldiğine inanıyorum değerli dinleyiciler. Bir diğer husus, hanım beyinin elini öper mi? Dinimizde hanım beynin elini öpmesi gerekir diye bir emir olmadığı gibi, öpmemesi icap eder diye bir yasak da yoktur. Bu el öpme meselesinde bizim örfü anneannelerimizden gelen bir mesele ama değerli dinleyiciler, ben şahsım adına diyeyim, gerek kendi yeğenlerimden, gerekse bizi bir büyük zannedip de gelen insanlardan bir türlü, Elimi öpmelerine gönlüm razı olmuyor. Ve ben de başka birilerine gidip elini öpme, eğer onun dinine, ilmine, takvasına, saygıdan dolayı içimden gele gele oluyorsa o ayrı bir mesele. Ama bazen bazı insanlar eli öpülmedi diye bunu bir saygısızlık addediyorlar. Hele hele bir de elini tutunca elini kaldırıyor böyle dudaklarının yanına al öp der gibi. El öpme diye dinde herhangi bir saygı veya saygısızlık ifade eden bir husus yok değerli dinleyiciler. Ben şahsımla ilgili diyorum, bana çok da şey gelmiyor böyle. Hanımla bey arasında olması icap eden şey, karşılıklı sevgi ve saygıdır. Bu sevgiyi sağlayan her hareket emir sayılır, yapılmalıdır. Buna engel olan her tavırda yasak sayılır, yapılmamalıdır. Bu anlayış içinde baktığımızda bazı yerlerde hanımın beynin elini öpmesi hem sevgi hem de saygı gösteren güzel bir terbiye örneği olarak yorumlanır. Hoş şimdi modern dünyada beyler hanımların ellerini öpüyor ya. Böylece de hanımın beynin elini öpmesinde bu kültür içinde isabet olduğu anlaşılmış olur. Bazı şehir kültüründe ise durum bunun tam aksine gelişir. Beyin, hanımın elini öpmesi centilmence bir davranış olarak yorumlanır, bu defa da beyin el öpmesinde isabet olduğu söylenebilir. Şu kadar var ki, öteden beri evin ekonomik, sosyal, kültürel, her türlü yüküne göğüs gelen beye karşı hanımlar, hep takdir hissi beslemiş, hayatın sıkıntısını bütün gücüyle en başta omuzlayan beye, minnet ve hürmet hisleriyle dolu ola gelmişlerdir. Hanımın beyine karşı beslediği bu hürmet ve minnet hisleri Allah'ın da rızasına uygun düşmüş olacak ki Rabbimiz hanımın bu itaatli ve hürmetli halini cennete girme sebepleri arasında zikrederek buyurmuş ki namazını kılan, orucunu tutan, kendini namahremden koruyan, evinde de Beyine hizmet ve itaatte kusur etmeyen hanım cennetin hangi kapısından isterse girsin. Yani bütün kapılar açık. Demek ki hanımların önce Allah'a karşı kulluk görevleri olan ibadetleri, sonra da beylerine olan itaat ve hürmetli halleri cennetin hangi kapısından isterlerse girmelerini sağlayacak kadar özellik ve güzelliklerinden sayılmıştır. Ailede, Karşılıklı sevgi saygıyı sağlayacak olgunluklar kimden gelirse gelsin güzeldir. Bu sevgiyi zayıflatacak kabalıklar da hangi taraftan gelirse gelsin çirkindir. İki taraf da güzelliklere talip olmalı, çirkinliklere değil. Ama tarih boyunca hanımın saygı ve itaatte hep öne geçtiği görülmüştür. Beyin de bu güzel anlayışa mukabele etmekle görevli olduğu anlaşılmıştır demiş ve tabi güzel güzel mevzulara geliyor caiz ve mahsurlu olan el öpmeler ve tokalaşmalar demiş hanım beyni adıyla çağırabilir mi kadın sesi haram mı gibi meselelere yavaş yavaş geliyoruz bunları da inşallah yarın Allah nasip ederse sizinle paylaşırız değerli dinleyiciler şimdilik bu aile ilmihali bölümünü de burada Ara verelim diyorum, bitirelim diyorum. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. Rabbim sizleri korktuklarınıza düçar eylemesin. Umduklarınızdan da sizleri mahrum eylemesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet, aşk eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınız inşallah eksik olmasın. Ve o dualarınızı Rabbim katında kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve bizler de Rabbimize el açıp duamızda yalvarıyor ve her zaman olduğu gibi şiirimizle hepinize hayırlı günler diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim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 benim ve kadın erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın, tüm müminlerin ve kaseten de şu programı dinleyenlerin üzerimize zahir batın nimetlerini saanak saanak yağdırmanı dileniyorum. Allah'ım bizlere her türlü endişe ve tasa karşısında ferac ve mahreç yollarını göster.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 sun. Bir ışık sun ya Rab bize. Gönlümüze nurlar dolsun. Yollarımız çıksın düze. Her arayan seni bulsun. Gökler yere rahmet döksün. Ufuklarda şafak söksün Zulmetler yıkılıp çöksün Her yanda namun duyulsun Gözler bunu gözlerimiz Yorgun ve bitkin hepimiz Evvel Ahir emelimiz Her gün bir şehrayin olsun, can kat cana ışığından, kuvvet gönder otağından, sun bir ziya nur çağından, çarkın yeniden kurulsun.